Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar. Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız. Gerçeği yalnızca masallar bilire. Hoş geldiniz. Ben Coşar Kulaksız. Hoş geldiniz. Ben Özcan Yüksek. Evet. Bugün Özcan abi masallara giriş yapıyoruz. Geçen hafta birazcık mekanik bilgiler vermiştik. Ben sadece merak edenler için ve bazı sorular vardı. Elimizdeki okuduğumuz kitap Alim Şerif Onar'ının büyük bir tecrübe, rahmetli oldu. tercümesiyle Madrus'un, Fransız Madrus'un çevirisiyle bu da Mısır'daki Bulak kopyasının, oradaki yazmaların toplamasına oluşan versiyonu ve bu gece gecedir. Başka versiyonlar özellikle geçen hafta belirttiğimiz Galant, ilk defa işte 1600'lerin sonu 1700'lerin başında Batı'ya tanıtan ve İstanbul ve Lavanta yapmış olduğu gezilerle bunu keşfetmiş olan Antoine Galant'ın versiyonu değil. Çok kısa yine hatırlatayım. O versiyonda yani orijinal versiyonlarında bazı işte masalların eksik olduğu, bazıların olmadığı falan gibi şeyler var. Biz bunların hepsine açıklık getireceğiz. Bu bir zihnin, bir kişinin, bir beynin e, tek başına yazabileceği bir hikayeydi. Buna insanlığa mal olmuş masallar binlerce yıldır var olan. O yüzden bunlarla da ilgili yorumlarımızı sonra yapacağız ama ben izin verirsem Artık dinleyicilere, izleyicilere Şehrazat'ı tanıtmak istiyorum. Ve hemen ilk masalı, yani masalın girişine başlamak istiyorum izin verirsen. Ondan sonra sözü sana evet. vereceğim. Seni dinleyeceğiz. Şimdi burada güzel bir giriş var. E, Mardus'un çevirisinde. Ben e, izin verirsen bir varmış, bir yokmuş de demeden önce şöyle bir şeyle başlıyor paragrafla kitap. Ve sonra eskilerin yaşama ülkeleri zamanımızda yaşayanlara örnek oluştursun. Böylece bir kimse kendinden başkasının başına gelenleri öğrenerek geçmişteki insanların serüvenlerini ve söylediklerini dikkatle göz önünde tutup onurlandırarak kendini ıslah etsin ve dahi geçmişin öykülerini sonrakilere ders oluştursun diye saklayanlara da hamd olsun diyoruz ve Şehrazat karşımıza çıkıyor. Hükümdar Şehriyar de kardeşi hükümdar Şahzaman'ın öyküsü. Şimdi birinci geceye geçmeden önce bir varmış bir yokmuş bir de bunun ne demek olduğunu bize zaten anlatacaksın Özcan abi ve biraz sonra. Evet. Şimdi burada ilk mekan belirtilen mekan Semerkandul Acem. Semerkant bugünkü Özbekistan sınırındaki. Burada çok büyük bir hükümdarlıkta iki kardeş var. Çok güçlü bir hükümdarın iki oğlu var. Bunlar Şehriyar ve Şahzaman. Bu isimlerin de neler, ne demek olduğunu biraz sonra senden öğreneceğiz. Senin yorumlarını alacağız. Ben kısaca özetleyeceğim masalın girişini. Yani birinci gecenin girişini nasıl karşılaşıyoruz şehrazatla. Bu iki kardeş birbirini özlüyorlar. Şehriyar daha büyük olan kardeşini çok özlediği için onu getirtmek istiyor sarayına. Vezirini gönderiyor. Ee, ve kardeşi şahsaman e, yolculuğa çıktığı sırada e, bir şey unuttuğunu fark ediyor. Ve sarayına geri dönüyor. Ve sarayına geri döndüğü sırada bunu bu kelimeyi kullanacağım sen beni sonra düzelt ihaneti uğradığını karısı tarafından bir zenci köle tarafından ihaneti uğradığını fark ediyor, görüyor gözleri de ve e, tabii ki de gözü dönerek ikisini de katlediyor ve morali bozuluyor bu şekilde e, abisinin sarayına gidiyor. Abisi tabii bu olanlardan habersiz moralin bozuk olduğunu görünce onu bir ava davet ediyor. Ava çıkıyorlar ama o sırada yine çok keyifsiz olduğu için katılmak istemediğini. Söylüyor. Ve bu sırada da abisinin birçok abisinin karısının aldattığını görüyor. Buna tanık oluyor. Yani e Şehriyar'ın eşi birçok zenci ile beraber olarak yine aldatıldığını görüyor. Sonuçta buna bir şekilde e tanık olmasını da sağlayarak su yüzüne çıkarıyorlar ve görüyorlar. Ve e ikisi de kendisini aldatılmış olarak hissettikten sonra... E, şehriyar da öcünü alıyor. E, herkesi bu e, aldatmaya katılan herkesi öldürdüğü gibi. E, burada bir katman var onu sonra bahsedeceğiz. Bir, birlikte bir e, su kenarına gidiyorlar orada bir ifritle karşılaşıyorlar. Onu sonra bahsedelim. E, çünkü çok katman var e, içinde kaybolmayalım diye. E, sonuç olarak Şehriyar'la şahs zaman böyle bir ölçülerini aldıktan sonra Şehriyar hızını alamıyor. Ve ülkedeki bütün bakire kadınlarla bir gece beraber olup öldürüyor. Bu e, hırsını hırsını alamama e, devam ediyor. En sonunda da vezirinin çok sevdiği, akıl danıştığı vezirinin iki kızına sıra geliyor. Yani bizim Şehrazat ve kardeşi Dünya zat Onlara sıra geldiği zaman vezir lütfen e, siz kaçın diyor. Onları aslında kurtarmaya çalışıyor. Şehrazat reddediyor. Ben bütün kadınları da kurtarabilirim, bana izin ver diyor. Bu sırada vezirin anlattığı bir eşek, öküz ve çiftçi masalı var. Bunu senin anlatmanı isteyeceğim. Aslında orada ne olup ne bittiğini. Orada çünkü bir durum var, üzerinden geçmemiz gereken. Ve sonra bunu anlatmasına rağmen, oradaki masaldaki hani caydırmak istemesine rağmen şehrazat fikrinden vazgeçmiyor. Ve Şehriyar'ın, e, ne diyeyim, e, Şehriyar'a gidiyor. E, evleniyor. Diye. Evet, evleniyor. Bir, o gece beraber oluyorlar tabii ki. Evet, e, evet. Diyor ki, e, seni beni öldürmeden önce bir isteğim var. O da ben her gece kız kardeşime bir masal anlatırım. Lütfen izin verirseniz ben anlatmak istiyorum. Kardeşini çağırtıyor. Dünya zat geliyor. Ve böylece bin bir gece boyunca anlatacağı masallar, Şehrazat tarafından anlatılmaya başlıyor. Şimdi ben sana hemen soracağım. Ben çok kısa özetledim. Lütfen hani böyle çok, çok güzel şey. özetledim. E yani e, güzel kısa şey. burada 3-4 katman birden var. E, ben hemen sana sözü şunun için vermek istiyorum. Bir kere Şehrazat isim olarak Dünyazat, Şahzaman ve Şehriyar. Bu isimler sence niye seçilmiş ve neyi temsil ediyorlar? Bize anlatabilir misin? Her şeyden önce gerçekten dünya üzerinde daha örneğini görmediğim bir anlatı. Hem içerik açısından bunu sık sık vurgulamak istiyorum. Hem içerik açısından hem de biçim yani estetik açısından bir benzeri olduğunu düşünmüyorum. Hayranlıkla izliyorum. Yani büyük hayranlıkla izlenen resimlere bakar gibi izliyorum. Fakat içeriği anlamları bize anlatmak istedi fakat bunu dikte etmeden bir filozof gibi, bir düşünür gibi e, onun görüşlerini öğrenmiyoruz. Bin yıl, 2000 yıl belki çok daha eski bin yıldan bu yana anlatılmış. Anlatıldığı için bilinmiş ve her kuşak e, dinlemiş ve bununla Bin Bir Gece masallarının neyi önemsediğini, neyin önemli olduğunu, neyin kötü, neyi olduğunu öğrenerek bugünlere gelmiş. Başka şeyler de var bugünlere gelmek için ama e, bunun kadar görkemli ve birine ait olmayan özgür düşünce yok. E, ve özgürlük lafı e, çok geçiyor. E, en baştan da geçiyor, vurgulanıyor. Ve her, her şey çok iç içe olduğu için iz, benim zihnim de, e, dinleyicinin zihni de, coşarın e, zihni de oradan oraya... Ee, devamlı bir şeyler ekliğine bir şeyler çıkarılıyor. Böyle bir acayip bir örüntü böyle bir halı halı örüntüsü gibi, kazak örer gibi bir örüntüyle karşılaşıyoruz. Bu da elimizdeki e, bize hayranlık duymamızı e, yol açan e, anlatıdaki biçimi de anlatıyor. Yani çok estetik bir şeyle de karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani Hepimiz, hepimizin arkadaşıyız. Bu dünyanın ortak e, devamıysa. Biz anlatıyoruz, siz dinliyorsunuz. Siz dinlediğiniz için biz anlatıyoruz. Herkes herkesi etkiliyor. Şehriyar. Yani masallar, e, bunu söylemek durumundayım. Şu masallar, şimdiki zamanda, geçen programda da söylemiştim. Altını çizeceğiz. Belki biraz daha bir süre daha böyle çizmek durumunda kalacağız. Sonunda e, her yerde şehriyar der ki Şeyler bak bunu söylemiş, bak bunu da diyordu, bak dediği çıktı gibi bir şey hakim olana kadar bunu yapmak durumundayız. Ee, o yüzden e, söylüyorum. Ee, Şeyi büyük felsefi kavramları hatırlatarak, şimdi nereden çıktı bu felsefi kavramlar diye bilirsiniz hatırlatarak aslında masalların felsefenin de bir üstünde olduğunu düşünüyorum. Yani şahsaman. Alırız eğer okursak bir Kant ya da Aristoteles ya da 19. yüzyıl 18. yüzyıl filozofları önce böyle büyük kategoriler o felsefenin kavramları bunlar ve karşılık zaman nedir, uzam nedir. E, bu bunları bize e, bizzat isimlerle veriyor. Şahzaman zaman kavramını veriyor. Şehriyar oradaki şehir aslında uzamı, mekanı, uzayı veriyorlar. En soyut kavramlar. E, fakat soyut kavramlarla konuşmayı sevmez masallar. Zaten kimse de dinlemez. Bizi de dinlemezler misiklik, oysa. O yüzden de e, böyle eğretilemelerle kullanıyor. Ama demek istiyor ki bizim anlattıklarımızda yüksek bilgi, felsefe, felsefe, çok yüksek saygı duyacağımız insanlar ama Bizde halkın felsefesi, bugünlere gel kadar gelmemizin felsefesi, yapmamız gereken, yapmamız gereken ve direnmemiz gereken büyük kavramlar, büyük sözcüklerini onları anlatıyorlar. İşte burada e, bununla karşı karşıyız. Peki, e, ee, şuna geçebilir miyiz? Şehrazat ve Dünya Zat. Şehrazat, şehrin özgür kadını. Evet. O anlatıyor bütün kadınları temsilen. Bir isim evet, evet. Bir öz, bir kere özgürlüğü anlatıyor. Özgürlük var. İki şehir var. Şehirde anlatılıyor. Şu anda e, en çok yaşadığımız şeylerden biri e, şehir kadınlar ve şehirdeki kadınların durumu. Özellikle Türkiye, başka ülkelerde de var e, kadınların e, özgürlüğü için sokaklara çıkan bağıran, çağıran e, kadınların e, yaşaması için e, yani. Yani içine filk geçirmiş, filkin egemen olduğu erkekler, bütün erkekler için söylemiyoruz tabii. Yani e, içinde vicdanı olmayan erkekler için bizi uyarıyor, şehrin özgür kadını uyarıyor. Bir, özgür bir şehirden bahsediyor. Şehir olabilir ama özgürlük yoksa, kadınlar özgür değilse, erkekler özgür değilse, biz de eğer, şöyle büyük filozoflardan birinin lafı vardı, şimdi onun adını almak istemiyorum. çünkü masallarda. İsimler anılmıyor ama e, eli kalem tutan filozoflardan e, biri. Eğer dünya özgür değilse biz de özgür değiliz. Bunu söyleyeyim. Yani bir, bir köleler varsa biz de özgür değiliz. Yani bir zamanlar ABD'de köleler vardı. Yani beyaz adam özgür olduğunu zannediyor ama eğer bir kölemiz varsa biz de özgür değiliz. Bunu da e, vurguluyor. Herkesin özgür olması gerektiğini söylüyor. E, herkesin biz olması gerektiğini söylüyor böyle diyebilirim. E burada çok... da onu anlatıyor. Bir tek kendisinin özgür olmasını da Türkiye'nin özgür olmasını da istemiyor. Dünya azat. Dünya da özgür olmalı. Ütopya'yı yazan, Ütopya'yı yazan e, kişiden belki 800 ben e, saymıştım şimdi yanlış da saymış olabilirim. Şehrazat 800 yıl, yıl önce Şehrazat bize bir ütopya ülkesini Betimliyordu. Öyle diyebilirim. Şimdi ben bir parantez açabilirim izninizle Burada biz evet. e, baş kahramanlarımızın aslında bize asıl masalları anlatan Şehrazat. Ve onun anlattığı kişi aslında kardeşi Dünyazat. Bunu dinleyen hükümdar Şehriyar. Evet. E, onun da kardeşi Şahsamahlı. Zaten bu çerçeve öykü stilinde ki hani... Bunun Batı romanından falan nasıl etkilendiğini geçen hafta konuştuk çok kısaca. Bu çerçevenin en genişi aslında e, Şehrazat'ın kadınları kurtarmak üzere, özgürleştirmek üzere e, evet. şehriyara olan ne diyeyim ikna masallarla ikna diyeyim. Bu buna evet. ikna, ikna diyebilir miyim bilmiyorum kelimeyi düzelt lütfen ama ee, evet. masallar aracılığıyla. Çünkü o aynen o da bak bunu yapma demiyor. Yani Şehrazat da evet. ya da vezirine bak söyle beni öldürmesin demiyor. O da masallar evet. aracılığıyla yani o senin söylediğin o felsefe o kadar abi. büyük bir, abi, abi. ki evet. onun anlamasını istiyor. O evet. içine sindirirse zaten e, masalların 3300 sayfasını okuduktan sonra diğer izleyiciler ve dinleyiciler de bunu Yaşayacaklar. Bence kesin okunması gereken bir şey. Ben orada bir parantez içip sonra tekrar e, sözü sana vermek istiyorum. Onun hakkındaki düşünceni çünkü mutlaka dinlemek ve herkese iletmek istiyoruz. E, şimdi Şehrazat bu özgürlüğü savunurken aslında çok tuhaf bir katmanlaşma masallaşma oluyor. E, vezir olan babası yani Şehriyar'ın sağ kolu kızlarını evet. gitmemeye ikna etmek için gitmeyin demiyor o da. Bu da bir masal anlatıyor kızlarına. Diyor ki eşek öküz ve çiftçinin masalı. Burada eşek öküzün masalındaki işte e, ne bileyim çok kaba tabirle kalleşliğin birbirini satmanın hikayesine başka zaman gireriz. Başka masallarla. Ama orada bence daha önemlisi bu eşekle öküzün hikayesini dinleyen çiftçi. E, burada masallarda hayvanlar konuşuyor bu arada. Yani Bunu bir kere en baştan tanık olmaya başlıyoruz. Bu bunu şey yapıyor bunu, bunu çok gülünç buluyor ve işte kahkahalar atıyor karısı bunu merak ediyor ve karısı sonunda işte bununla alakalı işte onu ben öyle gülüyorsun diyor niye gülüyorsun diyor yani erkek gülüyor bakın erkek gülüyor hayatından memnun kadın niye gülüyorsun diyor ve ısrar ediyor fakat söylemiyor yani erkek bir sırrı söylemiyor bu kurgu üzerine e, ve burada bir kıskançlık kavramı e, ortaya çıkıyor. Vaktimiz varsa belki oraya... E, yani şimdi şöyle biraz vaktimiz var. Bence o kıskançlığı anlatalım. İstersen şöyle bağlayalım hemen sen sonra kıskançlığa gir. Burada evet. e, Şehrazat'a bunu anlatırken bu masalın sonunda bir dut ağacının dalıyla karısını döven bir çiftçi var. Şimdi... Burada mesela tuhaf bir durum var bunu senin anlatmanı isteyeceğim. Bunu anlattıktan sonra da Şehrazat diyor ki ne anlatırsan anlat ben yine gideceğim. ya Burada aslında bir kadının vücuduna sahip olma bu kıskançlık onun üzerine böyle iktidar sahibi olma çabasının aslında onun düşüncelerine fikirlerine hiçbir zaman hakim olamayacağının ne diyeyim acizliğini gösteren bir masal. Ama lütfen sen burada bu kıskançlık ve... Erkeğin doğasını biraz daha anlatır mısın? Aslında benim bir gece masallarını anlatan e, üç kitap yazmıştım. Bunu söyle e, Bu üç kitap içerisinde ben de masalları parça parça anlayarak yazmıştım. Ve, ve bazı masalları da özellikle şimdi Şehrazat'ın babasının e, kızına anlattığı masalı da herhalde bu da hayvan masalıdır deyip düşünsünmüştüm. Yani ben e, bile önyargıyla bakıyordum. Yani masallara o önyargıya bakmıyorum ama yani buraya bu da hayvan masalı oraya koymuş boş kalmıştır diye düşünüyordum. Ya yani masal coğrafyalarından bir yerden giderken yazarken cinsini yazıyordum zannederim. Böyle Afrika açıklarında bir kıyıda bir adadayken fark ettim burada başka bir şey demek istiyor. İşte e, o da bir kere kıskançlığın doğasının doğa hayvani bir şey olduğunu anlatıyor. Hayvanı kötü küçük küçümseyen hayvani dediğimiz zaman. E, aşağılayan bir şey olarak görmüyoruz. Biz birer hayvanız. Hayvan şeyine giriyoruz. Fakat insan hayvanı daha farklı. E, bütün bunları da okuyarak, bütün bunları da bilerek burada program olsa belki daha da fazla e, gireriz. Ama ileride e, buna da yaklaşırız diye düşünüyorum. İnsan erkeğiyle insan kadınının e, duyguları hisleri, bedenlerindeki farklılıklardan dolayı biri kadın olduğu için, yani doğum yaptığı için, biri erkek olduğu için farklı duyguları var. Özellikle kıskançlık duyguları çok farklı. Çünkü kadın, bunların hepsi doğa ile ilgili olduğu için söylüyorum. Yani e, biz sinema kahramanları değiliz. Bir doğa, doğal e, canlılarız. Erkek farklı kıskanıyor, kadın farklı kıskanıyor. Çünkü e, Kadın yavrunun, her aşk yavrulamayla sonuçlanır diyorum ya, böyle biraz şey bir e, dilde kullanıyorum. E, e, yalın bir dil kullanıyorum, e, çıplak bir dil kullanıyorum. E, dolayısıyla kadın e, yavrunun kendisi ait olduğunu biliyor ama erkek hiçbir zaman bunu bilemiyor. Dolayısıyla yaraşı toplumlarda, yaraşı dışı toplumlarda bu yok. Ama yarayçlı toplumlarda erkek... Bir erke, egemen, kadın üzerinde, e, kadın kendisinden uzaklaştığı o kıskançlık geliyor. Yani fiziken geliyor. Tabii ki bu şimdi çoğu daha eğitimli, şunları, bunlar. ama o kıskançlık var. Ama yansıtmıyor. Ama e, bu kıskançlık var. Dolayısıyla e, bunu anlatıyor. İşte bunun e, ne olduğunu biz babanın kızına anlattığı o hayvan masalından anlıyoruz. Evet, şimdi... Bu düşüncelere ve fikirlere Hı. tekrar tekrar geri dönmek zorundayız. Zaten masallarda bu sürekli işleniyor. Ya yani ben hemen son iki dakikamız kaldı. Burada evet. e, bir zenci köle meselesi var. Yani bir, evet. bir ifrit var bir zenci. Evet. evet. Ben çünkü, hemen bence, bence bu iki dakikayı, bu çünkü bir, evet. bir burada da bir, zenci, e, e, burada zenci, ölçülükle karıştırılmaması için bir açıklama yapacağım. E, çünkü zenci çok geçiyor. E, bir Freud e, Bey'in daha evvel şeyde bulduğu, masallar okusaydı belki Binbir Gece'ye de referans verirdi ama birkaç yerde geçiyor. En birinci masalda da var, daha sonra anlatacağımız üç tane zencinin öyküsünde de var. İşte zenci içimizdeki karanlık şeyi, arzularımız, tutkularımız, korkularımız, bu arzuların içerisinde cinsellik de giriyor, bastırmamız gereken şeyler. Bunu tarif ediyor ve o kıskançlık da içimizdeki bir zenci. E, evet. vicdan da içimizdeki bir zenci e, bunu diyor. yani sen bunu becerebilirsin başarabilirsin yani benim bir arkadaşım vardı filozof arkadaşım e, de vardı bu korona yüzünden görüşemizdik onun bir lafı vardı şey, aslında dünya çapında bir antropolog olduğunu söyleyeyim Mustafa Cemal insan evcilleştirilmiş ilk hayvandır demişti ben. bunun daha ayrıntısını e, sonra anlatırım çünkü ben yine işim gereği Eşitli toplumlarda yani kadın ve erkeğin iş 7-8 tane topluma e, gittim, gözlemledim. Yani bu sadece tuvalet bir şey değil. burada da anlatırım. Kadınlar, erkekler, çocuklar nasıl bakılıyor, nasıl burada da söyleyelim diye düşünüyorum. Yani gelecek zaten programda, programlarda daha da fazla bunları değiniyor olacağız. Şimdi ben yavaş yavaş bu haftalık programı kapatmaya çalışacağım. Çünkü bir, yani bizim seninle oturup bu 9 saat sürekli konuşma potansiyelimiz var ama yayında böyle bir ihtimalimiz yok. Ben evet. e, senin bu girişinden sonra gelecek hafta ilk masalı işleyeceğimize e, haberini vereyim e, dinleyicilere. Birinci masal. Neden o masal? Ne neden evet, neden? neden tam, bu masal? Evet, neden bu masal? Tacir ile İfret'in masalını anlatacağız ve nedenini ve aslında insanlar bu... okusun bence. Evet. Onlar da düşün neden yani birinci masa ilk masa anlatıcısı mı bunu seçiyorsun? Yani evet ne için ne için bir tacir ne için bir ifrit? Biz kısaca şöyle bir tüyo verelim. Aslında bunu kendi Binbir nokta ist Instagram hesabımızda bir sözlük oluşturmaya başladık seninle. Daha doğrusu aslında senin önceden oluşturduğun sözlüğü, senin fikirlerin ve desteğini birazcık daha anlaşılır ve uluslararası hale getirdiğimiz bir sözlük. Burada daha da aslında kavramsal. daha kavramsal, evet biraz daha belki kısa. Ama orada da Tacir ve ifritte bence şunu şunla karşılaşacağız. Çok ufak bir böyle şey vermiş olayım. Ne diyeyim e, önceden bir bilgi. Yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Yapmamak da bir yapmak demiştin. Öyle de yazmıştık evet. diyerek evet. bu haftalık programı kapatacağız. Daha çok bahsedeceğiz Şehrazat'tan ve masallardan. Ama bu haftalık gerçeği yalnızca masallar bilir diyerek hoşçakalın demek istiyoruz. Ben Coşar Kulaksız. Ben Özcan hoşça Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar... Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız